bazı alimler kalıntılığı şart koşuyor. Şafiler arasında da bazı alimler bunu şart koşuyor, kalınlığın kalın olmasını. Hanefiler arasında bunu şart koşuyorlar. Ancak <gülüyor> burada şart bunu şart koşarken kesinlikle sünnetten böyle bir delil yoktur. Ey sünnette, Allahü Teala müsalem tarafından ve atas tabiinden etmeden tabiinden delil getirerek ince çorap üzerinde mesih yapılmaz diye bir delil yoktur.